son 15-20 yıl içinde insan hakları bilinci gelişmiş durumda. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ve komisyonun ve divanın kararları artık ders olarak okutulmakta. Ve bizim kadar bu konular üzerinde ciddi şekilde duran başka sivil toplum örgütleri diğer ada ülkelerde görülmüyor. Bir Romanya örneği olsun, bir Slovakya örneği olsun, bu ülkelerde insan haklarının bazı konularda bizden çok daha geride olduğu, demokratik standartlar konusunda da çok geride olduğunu kabul etmek lazım. Burada da biraz tabii e, siyasi karar veriliyor. Kriterler ona göre daha sonradan ayarlanıyor. Bunu da unutmamak gerekiyor gerekir. Düşünürüz. Yıllardır Avrupa Birliği'ne üye olmaya çalışan Türkiye, bu başvuru sürecinde ne zaman bir pürüz çıksa, birliği çifte standart uygulamakla suçladı. Bugün de Doğu Avrupa ülkelerinin Avrupa Birliği ile üyelik görüşmelerine Türkiye'den önce başlamış olmaları Türkiye yetkililerinin içine sinmiyor. Başta görüşlerini dinlediğimiz Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü Başkanı Haluk Kabalioğlu'nun sözleri aslında Türkiye yönetiminin de Avrupa Birliği'nin kriterleri konusundaki görüşüyle örtüşüyor. İnsan Hakları dizisinin bu bölümünde Avrupa Birliği'nin insan hakları konusundaki tutumunu, Birlikte Türkiye'nin özellikle hangi insan hakları sorunları konusunda anlaşamadığını ve bu tür sorunların Diğer ada ülkelerde nasıl çözüldüğünü tartışacağız. Bulmak zorundayız. Yani Avrupa normlarıyla Türkiye'nin gerçeklerini tartıştıyorum. Avrupa'yı e, sağlam yani, ne diyorsunuz bu, bu siyasi kriterler? Avrupa'yı tatmin eder mi? Evet. Şimdi ee, ekonomik e, yanına da bakacağız. Evet. Şu dönemde Türkiye ile Avrupa Birliği bir ilişkilerinin bir şey. Türk televizyonlarında tartışılmadığı bir güne rastlamak oldukça zor. Avrupa normlarıyla Türkiye gerçeklerinin örtüştüğü nokta bulunabilecek mi? Bunun için çok uzun boylu düşünmeye gerek yok tabi. Hangi noktaların örtüşmediğini Avrupa Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Günter Ferhoigun'dan öğrenelim. Türkiye'nin programı çok önemli bir sürü konuyu içeriyor ama ölüm cezasının kaldırılması tüm Türk vatandaşlarına kökenleri ne olursa olsun kültürel haklarının verilmesi gibi bazı noktalar eksik. Şimdi gelin bu iki noktada Avrupa'nın diğer ülkelere aynı kuralları şart koşup koşmadığına bakalım. Ölüm cezası konusundaki tutumu Brüksel'de Avrupa Birliği'nin genişleme sürecini izleyen gazeteci Nazlan Ertan'dan dinliyoruz bu son e, dalga genişleme ülkelerinden hepsi idam cezasını üyelik görüşmeleri başlamadan önce kaldırdı. Buna rağmen e, Başbakan Yardımcısı Mesut Yılmaz bir yıl önce Büyüksel'e geldiğinde yaptığı bir basın toplantısında idam cezasının ne zaman kaldırılacağı çok önemli bir konu değildir. Üyelik görüşmelere başladıktan sonra da kaldırılabilir demişti. Halbuki bu yanlış bir kanı. Türkiye'de böyle düşünenler varsa bunun yanlış olduğunu bilmeliler. 12 aday ülkeden hiçbiri idam cezasını kaldırmadan üyelik görüşmelerine başlayamadı. Türkiye'de başlayamaz. Gelelim Günter Ferhoig'ın kültürel hakları olarak adlandırdığı Türkiye ile Avrupa arasındaki ikinci anlaşmazlık konusuna. Yani Avrupa'nın çok yakından tanıdığı Kürtlerin haklarına. On mevcut, on mevcut mağdur, plus mesafesini. Leyla sultan. Ils nous ont torturé Avrupa Kürtleri yakından tanıyor. Şu anda dinlediğimiz Fransızca film Avrupa'ya göç etmiş Kürtler arasında geçen bir aşk hikayesini anlatıyor ve Avrupa Birliği'nin merkezinin bulunduğu Belçika'da en az 3 kez televizyondan yayınlanmış. Rastlantı eseri benim Günter Ferhoiden'la görüşmek üzere Brüksel'e gittiğim akşamda televizyonda bu film gösteriliyordu. Avrupa'da Kürt lobileri de hayli aktif. Sık sık çeşitli etkinlikler, konferanslar düzenliyorlar ve genelde kendilerini Türkiye, Irak ya da İran vatandaşı değil devletsiz Kürtler olarak tanımlıyorlar. Türkiye'nin Kürtlere resmi bakışı ise Profesör Haluk Kabalioğlu'nun söylediklerinden anlaşılabilir. Çek Cumhuriyetinde Çingenelerin kibar adıyla romanların yaşadığı bölgeyi duvarla ayırıp bir ayrımcılık yapıldığını görüyoruz. Türkiye'de hiç kimse hangi etnik kökenden olursa olsun bir ayırma tabi tutulmuyor. İki hafta önce Macaristan'daydım. Efendim çingenelere de eşit eğitim veriyoruz. Aynı eğitim ama birlikte vermiyoruz. Ayrı diyorlar. Düşünebiliyor musunuz Türkiye'de böyle bir şey olmasını? Siz çingenesiniz. Bizden beraber bir sınıfta okumayacaksınız. 1A Efendim, Macarların okuduğu sınıf olacak bir B.S. sadece Çingene kökenliler. Böyle ayrımcılığa gidip bunu azınlık hakları gibi savunmanın da anlamı yok. Türkiye'deki sistem aslında herkesi aynı çerçevede ve eşit olarak ele almakla bu Doğu Avrupa'da henüz sağlayamadıkları şeyi çok daha önceden sağladığını gösteriyor. Eşitlik sağlıyoruz derken onlara bir ayrımcılık uygulanmasının da son derece sakıncalı olduğunu düşünüyorum. O bakımdan Doğu Avrupa ülkelerinde e, yani insan hakları standartları vesaire konusunda çok ciddi problemler var. Yani bugün mesela Macaristan'da polisin yapmış olduğu pek kötü muameleye ilişkin ciddi televizyon programları var. Ama bunlar Türkiye'ye duydukları ilgi kadar ilgi uyandırmıyor. Yani burada da belli bazı e, çifte standart dediğimiz şeylerin uygulandığını görüyoruz. Çünkü böyle bir şey Türkiye'de olmuş olsaydı Avrupa Parlamentosu'nda bir dizi sorular ortaya atılır. Derhal Türkiye aleyhinde karar tasarıları hazırlanırdı ama Euronews'da gördüğüm Macar polisinin çok kötü muamelesi özellikle mültecilere karşı çok kötü muamele işkenceye varan davranışlara karşı henüz ben öyle bir tepki görmedim. Bunun gibi burada tabii herkesi de şey yapmak doğru değil. Yani Avrupa Birliği içinde Türkiye'deki kamuoyunu tahrik edecek ve bizi özellikle kızdıracak, kışkırtacak bir takım şeyleri yapmak için de hükümetler dışı teşkilatlarından tutun belli bazı ekzentrik parlamenterlere kadar bu işi kendilerine meslek edinmiş spor olarak kabul eden lobi veya hobisi olan kişiler de var. Türkiye'yi üye olarak kabul edilecek, edeceklerse Türkiye'nin birliğini, bütünlüğünü Türkiye'nin iyiliğini de sağlamak durumundadır. Ama bunların içinde hiç de iyi niyetli olmayanlar da vardır. Bir takım önyargılarla hareket edenler de vardır. Bazıları da hakikaten kandırılmış olup Türkiye'nin belli bazı bölgelerinde haksızlıklar olduğunu samimi olarak sananlar vardır. Ama bunlar da olayları gördükçe sanıyorum gerçekleri daha iyi değerlendireceklerdir. BBC'nin Avrupa uzmanı Yan Repa ise Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye'nin bölünmesini kesinlikle desteklemediklerini, Orta Doğu'daki jeopolitik yapının değişmesine razı olmayacaklarını belirtiyor. Uluslar değişik deneyimler geçirdikten sonra oluşuyorlar. 200-300 yıl önce kimse Letonya ulusundan söz etmiyordu. Baltık bölgesinin bir köşesinde yaşayan köylülerle kimse ilgilenmiyordu. Onların ne dilde konuştuğu ya da kendilerini nasıl gördüğü kimse için önemli değildi. Sosyal ve siyasi seçkinler vardı aralarında, bunlar belli çevrelere girebilmişti ama o kadar. 18. yüzyılda bir Litvanya köylüsünün ne düşündüğünü kim takardı? Aynı şekilde kimse Anadolu köylüsünün hangi milletten olduğunu düşünmüyordu. Çünkü o dönemde sosyal ve siyasal yaşam o şekilde tanımlanmıyordu. Topluluklar zamanla bir çeşit ulusal kimlik edinirler. Bu bir zamanlar Rusların Ukraynalı diye bir şey yoktur. Bunlar aslında bir takım dış etkilerle bazı değişikliklere uğramış Ruslardır diye ısrar etmesine benziyor. En basitinden eğer yeterli sayıda Kürt biz bir ulusuz diyorsa o zaman öyledirler. Türkiye'de dile getirilen... Avrupa Birliği kriterlerinin arkasında siyasi nedenlerin yattığı yolundaki görüşlere ise, bakın Avrupa Birliği parlamentosunun Türkiye raportörü Hanes Svobo ne diyor? İnsan hakları konusundaki kriterler siyasi kaygılarla her zaman iç içedir. Bu çok açık. Bunun nedeni de Türkiye'yi ortak olarak görmek istememiz. Ama ortak değerler konusunda anlaşmalıyız. Aksi halde ortaklık, dostluk olamaz herhalde. Bence hem siyasi kaygılar hem değer yargıları birbiriyle çok ilintili. Peki Avrupa Birliği ve Türkiye kültürel haklar konusunda aynı değer yargılarını, aynı anlayışı paylaşabilecek mi? Bakalım genişlemeden sorumlu komisyon üyesi Günter Ferhoyd'ın bu konuda ne düşünüyor? Bu son derece zor. Türkiye'nin değişik bir devlet ve vatandaşlık anlayışı var. Bu aslında Fransa'daki sisteme benziyor. Fransa'da da önemli olan vatandaş olarak eşit haklara sahip olmak. Kökeni ne olursa olsun. Bu Türkiye'de de böyle. Kimse Türk müsün, Kürt müsün, Ermeni misin diye sormuyor. Herkes Türk vatandaşı. Bizim anlayışımıza göre insanlar kültürel haklarını kullanabilmeli, bu haklar korunmalı. Burada ille de azınlık sözcüğünü kullanmak zorunda değiliz. Burada önemli olan insanların kendi kültürlerini ve dillerini geliştirebilmeleri. Herkesin bireysel haklara sahip olmasının ülkeyi böleceğine kesinlikle inanmıyorum. Aksine bence bu haklar güçlendirilirse ülkede birlik sağlanır, ülke bütünlüğü sağlamlaşır. Biz Avrupa'da bunun birçok örneğini gördük. Değişik kültürlere, dillere, geleneklere sahip kişiler barış içinde yaşıyor. Aynı şey Türkiye'de de olabilir. Ama şunu iyice anlamak lazım. Avrupa'da kimse ayrı bir Kürt devletini desteklemiyor. Avrupa'da herkes Türkiye'nin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı duyuyor. Aslında azınlıklar sorunu ya da azınlık olarak tanımlanmamış olsalar da bir ülkede azınlıkta olan toplulukların sorunları Avrupa Birliği'nin genişleme sürecinde hep sorun oldu. Aynı şekilde Kopenhag kriterleri de sadece Türkiye için geçerli değildi. Sözgelimi Slovakya ve Romanya gibi ülkeler Kopenhag kriterlerine uymadıkları gerekçesiyle 1997'deki Lüksemburg doruğunda üyelik görüşmelerine davet edilen ilk 6 ülke arasında yer almamışlardı. Ancak 1999'da Helsinki'de yapılan doruk toplantısında Romanya, Bulgaristan, Litvanya, Letonya, Malta ve Slovakya'da aday ülke olarak kabul edildi. Slovakya'nın Avrupa Birliği'ni tatmin etmek için ne gibi değişiklikler yaptığını bu ülkenin Avrupa Birliği'ndeki daimi temsilcisi Juraj Migaj'dan öğrenelim. What is most important thing you have to to be in dialogue. En önemli şey Avrupa Birliği ile diyalog the... içinde olmak, komisyonla, parlamentoyla, o... üye ülkelerle sürekli olarak ilişki içinde olmak gerekiyor. Ülkede sorunlar varsa bunları gizlemek yerine açık açık tartışmak en iyisi. Çünkü bu sorun her neyse birkaç yıl sonra yeniden ortaya çıkabilir. Avrupa Birliği önce Kopenhag kriterlerine uymadığımızı söylemişti. Bizden istedikleri özellikle azınlıklar konusunda yasalarımızı birliğin yasalarına uygun hale getirmekti. Biz de iki yılda çok yol katettik. Şu anda Avrupa'da insan haklarına ya da azınlıklara ilişkin bütün anlaşmaları imzalamış durumdayız. Söz gelimi 1999'da azınlık dilleriyle ilgili bir yasa çıkardık. Bu yasaya göre azınlıklar bir köyde ya da kentte nüfusun yüzde yirmisinden fazlasını oluşturuyorsa resmi dilekçelerini ana dillerinde verme hakkına sahipler. Bu Macarlar, Çingeneler ve Çekler dahil ülkedeki bütün azınlıklar için geçerli. Aslında başlangıçta Çingenelerin konuştuğu dil konusunda sorunlar yaşadık. Çünkü Çingeneler Slovakya'da tek bir dil konuşmuyor. Doğusunda ayrı batısında ayrı bir lehçe konuşuluyor. Ama hükümet onları da bir azınlık olarak kabul etti. Azınlıklardan sorumlu bir başbakan yardımcımız var. İleride sadece Çingeneler için bir hükümet temsilcisi atayacağız. Şimdi bundan sonra mahalli yönetimlerin güçlendirilmesi yoluna gideceğiz. Bu da azınlıkların durumunu daha da düzeltecek. Bu arada azınlıkların haklarının korunması bu alanda altyapı oluşturulması için Avrupa Birliği'nden milyonlarca euro destek alıyoruz. Hükümet bu konuda çok sayıda projeye ortaklık ediyor. Avrupa Parlamentosu'nun dış ilişkiler, insan hakları ve ortak güvenlik politikaları üzerine çalışan komitesinin yetkililerinden Mihail Rup. Aynı tür projelerden Türkiye'nin de yararlanabileceğini söylüyor. Türkiye'ye katılım öncesi projeler için verilecek para daha yeni yeni verilmeye başlanıyor. Türkiye'nin aday olarak kabul edilmesinden sonra yasal işlemlerin tamamlanması zaman aldı. Türkiye Avrupa Birliği'ne hazırlanmaları için adaylara ayrılan fonlardan şu ana kadar yararlanamıyordu. Bununla beraber geçtiğimiz yıllarda Türkiye'nin önündeki fırsatları iyi değerlendirdiğini de söyleyemem. Bu, yönetimin, bakanlıkların iyi projeler geliştirememesinden kaynaklanıyor. Avrupa Birliği iki yıl önce de aynı mantıkla insan haklarının geliştirilmesi için hazırlanacak projeleri destekleyeceğini açıklamıştı. Türkiye, hatta 4-5 yıl önce bile Avrupa Birliği fonlarından yararlanabilirdi. Avrupa Birliği parlamentosu defalarca Türkiye'deki insan haklarının geliştirilmesi gerektiğini, daha çok projeler hazırlanması gerektiğini söyledi. Komisyon da aynı şekilde Türkiye ile ilgili bütün açıklamalarında aynı şeyi dile getirdi. Bu konuda para vermeye herkes hazır ama önemli olan iyi projeler hazırlayabilmek. Avrupa Birliği'nin mali kriterlerine uygun yeterli sayıda insanı kapsayan amacı açık ve net olan projeler sunmak lazım. Bu olduğu takdirde para Türkiye'ye akacaktır. Bu geçtiğimiz yıllarda ne yazık ki gerçekleştirilmedi. Türkiye hükümeti yılda yaklaşık 150 milyon euro alıyor ama bunu başka amaçları için kullanıyordu. Komisyon parlamentoda paranın nereye harcandığını açıklayamazsa zor durumda kalıyor. O yüzden her şeyin açık ve net olması çok önemli. Projeleri ille hükümetlerin hazırlaması da gerekmez. Varolar, üniversiteler, sivil toplum örgütleri projeler hazırlayıp komisyona Avrupa Birliği'nin temsilciliğine sunabilir. Bu süreç uzun ve zorlu bir süreç. Komisyon da bunu kolaylaştırmanın yollarını arıyor. Ama Türkiye'den gelecek projelere her zaman açığız. Peki Avrupa Birliği Parlamentosu ya da komisyonu Türkiye'den gelen sinyalleri nasıl değerlendiriyor? Parlamentonun Türkiye raporörü Hane Suabo'da. Well, you know, to speak about Turkey is very difficult because Turkey is uh... Türkiye hakkında konuşmak zor. Türkiye benim bildiğim birçok ülkeden çok daha fazla farklılıkların, çelişkilerin olduğu bir ülke. Türkiye'de eleştirileri anlayabilecek, değişiklik yapmaya hazır olan kişiler de var, olmayanlar da var. Ama tabii bu farklı iç seslerin mücadelesini bir sonuca vardırmak Türkiye'ye bağlı. Peki ya genişlemeden sorumlu komisyon üyesi Ferhoigun, Türkiye'de aynı çelişkilerden şikayet ediyor mu? Türkiye'de bir uh... Türkiye'de Avrupa'nın en kültürlü insanları olarak nitelendirebileceğim arkadaşlarım var. Burada sorun Türkiye'de iyi muhatap bulamamak değil. Sorun diğer Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin demokrasiye ve serbest pazar ekonomisine geçiş süreçlerini tamamlamış, Türkiye'nin ise henüz tamamlamamış olması. Doğru, diğer aday ülkelerde de Çingenelerle ilgili sorunlar tam anlamıyla çözülmüş değil. Ama bu ülkeler ilkesel olarak siyasi kriterlere uyuyor. Biz de Çingenelerin durumunu yakından izliyoruz. Üstelik bu ülkelerin yasal düzenlemelerinde ya da anayasalarında Çingenelere karşı ayrımcılık yapılmıyor. Sorun daha çok sosyal nitelikli. Türkiye ile üyelik görüşmelerine geçebilmemiz için de Türkiye'nin siyasi kriterlere mutlaka uyması lazım. Bu en önemli koşul. O yüzden Türkiye ile katılım öncesi bir strateji geliştirmek zorunda kaldık. Ve Türkiye ile ilişkilerimiz belki tam anlamıyla başarı sağlamamız için yeterli değil. Yapılması gerekenler var ama ilişkilerimizin daha ileriye gitmek için yeterli olduğuna inanıyorum. Brüksel'de Avrupa Birliği Konseyi'nin önünde İsveç Dönem Başkanlığı sırasında konmuş... Küçüklü büyüklü davullardan oluşan bu heykel var. Heykel demeye bin şahit ister tabi. Düğmesine her basıldığında tabiri caizse her telden çalmaya başlıyor. Bunun Avrupa Birliği'nin çok kültürlüğe çok sesliliğe verdiği önemi simgelemek için yapıldığı söyleniyor. Evet, Avrupa Birliği ekonomik bir birlik olarak kurulmuştu ve bugün yeni üye kabul etmek için aday ülkelerde... Farklı kültürlerin insan haklarının korunmasını şart koşması bazılarına şaşırtıcı gelebilir. Ama İnsan Hakları dizisinin başından beri söylediğimiz gibi dünya olduğu yerde kalmıyor. Avrupa Birliği de kurulduğundan bu yana adını değiştirdi, yapısını büyük ölçüde değiştirdi, politika alanlarını değiştirdi. Artık sadece kamyoncularla ilgili düzenlemeleri standart hale getirmekle değil, ortak bir dış politika hatta ortak savunma politikası geliştirmekle de uğraşıyor. Aslında konseyin önünde bir yoruma göre çok kültürlülüğü simgelemesi için çalan davullar tüm bu değişimlerin habercisi de olabilir.